Aziz Sıddık Mücahid Kardeşlerim hasan Atıf ve Sadık Rüfekâsı, Evvela bu Şuhûr-u selâse tebrik ediyoruz. Sizin kalemlerinizin yâdegârları ve Risale-i Nur'dan ayrılmamak ve sebat etmek senetleri olan yazılarınızı ve dininizi dünyanın çok fevkinde tutmanıza işaret veren dünya sureti üstündeki çizgilerinizi, ve ve iman hizmetinde daima sebat etmenize vesikalar hükmündeki imzalarınızı kemali memnuniyetle aldık kabul ettik. Cenabı Hak sizlere hazini rahmetinden onların hurufatı adedince defteri amalinize haseneler yazsın. Amin. Aziz kardeşlerim, bu defa yazılarınızda ikhlas risalelerini gördüğüm için sizi o gibi risalelerin dersine havale edip ziyade bir derse ihtiyaç görmedim yalnız bunu ihtar ediyorum ki, mesleğimiz sırrı ı dayanıp, hakaik-i imaniye olduğu için, hayatı dünyaya, hayatı ı mecbur olmadan karışmamak ve rekabet ve tarafkirliğe ve mübarezeye sevk eden hâlattan tecerrüt etmeye mesleğimiz itibariyle mecburuz. Binler teessüf ki, şimdi müthiş yılanların hücumuna maruz biçare ehl-i ilim ve ehli i diyanet, sineklerin ısırması gibi cüzi kusuratı bahane ederek, birbirini tenkitle, yılanların ve zındık münafıkların tahribatlarına ve kendilerini onların eliyle öldürmesine yardım ediyorlar. Gayet muhlis kardeşimiz hasan Atıf'ın mektubunda, bir ihtiyar alim ve vaiz, Risale-i Nur'a zarar verecek bir vaziyette bulunmuş. Benim gibi, binler kusurları bulunan bir biçarenin, ehemmiyetli iki mazeretine binaen, bir sünneti, sakal, terk ettiğim bahanesiyle şahsımı çürütüp Risale-i Nur'a ilişmek istemiş. Evvela, hem o zât, hem sizler biliniz ki, ben Risale-i Nur'un bir hizmetkarıyım ve o dükkânın bir dellalıyım. O ise Risale-i Nur, arş-ı âzamla bağlı olan Kur'an ı azîm-üşşân ile bağlanmış bir hakiki tefsiridir. Benim şahsımdaki kusurat ona sirayet edemez. Benim yırtık dellallık elbisem onun bâkî elmaslarının kıymetini tenzil edemez. Saniyen! o vaiz ve âlim zâta benim tarafımdan selam söyleyiniz. Benim şahsıma olan tenkidini, itirazını başım üstüne kabul ediyorum. Sizler de o zâatı ve onun gibileri münakaşa ve münazaraya sevk etmeyiniz. Hatta tecavüz edilse de beddua ile de mukabele etmeyiniz. Kim olursa olsun Madem imanı var o noktada kardeşimizdir. Bize düşmanlık da etse mesleğimizce mukabele edemeyiz. Çünkü daha müthiş düşman ve yılanlar var. Hem elimizde nur var, topuz yok. Nur kimseyi incitmez, ışığıyla okşar. Ve bilhassa ehli ilim olsa, ilimden gelen enaniyeti de varsa, enaniyetlerini tahrik etmeyiniz. Mümkün olduğu kadar وإذا مروا باللغو مروا كرامه دستورunu rehber ediniz. Hem Hasan Avni ismindeki zat madem evvelce Risale-i Nura girmiş ve yazısıyla da iştirak etmiş, o daire içindedir. Onun fikren bir yanlışı varsa da affediniz. Biz değil onlar gibi ehli diyanet ve tarikat'a mensup Müslümanlar, şimdi bu acib zamanda imanı bulunan ve hatta firak-ı da'ileden bile olsa onlarla uğraşmamak ve Allah'ı tanıyan ve ahireti tasdik eden Hristiyan bile olsa onlarla medar-ı niza noktaları, medar-ı münakaşa etmemeyi hem bu acip zaman hem mesleğimiz hem kutsî hizmetimiz iktiza ediyor. Ve Risale-i Nur'un alemi İslam'da intişarına karşı hayatı ictimaiye ve siyasiye cihetinde maniler çıkmamak için Risale-i Nur şakirtleri musalaha kerane vaziyeti almaya mükelleftirler. Sakın hocaların cuma ve cemaatlerine ilişmeyiniz. İştirak etmeseniz de iştirak edenleri tenkit etmeyiniz. Gerçi İmam-ı Rabbani demiş ki, bid'a olan yerlere girmeyiniz. Maksadı, sevabı olmaz demektir. Yoksa namaz battal olur değil. Çünkü Selef-i Sâlih'inden bir kısmı, Yezid ve Velid gibi şahısların arkasında namaz kılmışlar. Eğer mescide gidip, gelmekte kebâire maruz kalırsa alvet hanesinde bulunması lazımdır. Salisen Hasan Atıf'ın mektubunda cesur ve sebatkar zatlardan ki efeler tabir ediyor bahis var. Biz o cesur ve sebatkar yeni kardeşlerimizi ruhu canla kabul ediyoruz. Fakat Risale-i Nur dairesine girenler şahsi cesaretlerini kıymetleştirmek için sarsılmaz bir sebat ve metanete ve ihvanlarının tesanüdüne cidden çalışma sarf edip Hocam parçası hükmünde şahsi cesaretini hakikat peresliği kıstığı kıyetteki fedakarlık elmasına çevirmek gerektir. Evet, mesleğimizde ihlası tahammeden sonra en büyük esas sebat ve metanettir ve o metanet cihetiyle şimdiye kadar çok vukuat var ki öyleler her biri yüze mukabil bu hizmet-i nuriye'de muvaffak olmuş. Adi bir adam ve 20-30 yaşındayken 60-70 yaşındaki velilere tefavuk etmişler var. Hem bir adam kendi başına cesareti güzel de olsa bir cemaat-i mütesani diye girdikten sonra onların istirahatını ve sarsılmamalarını muhafaza etmek için o şahsi cesareti istimal edemez. Sirru ala seyr-i adafikum hadisi şerifinin sırrıyla hareket etmek hem şimdilik bu müşevveş vaziyetlerde çok zararlı hem hocaları hem ehli siyaseti Risale-i Nur'a karşı cephe alma ve tecavüz etmeye sebebiyet veren Şapka ve ezan meseleleri, Veddettçal ve Süfyan ünvanları, Risale-i Nur şakirtleri Yabanlilere karşı lüzumsuz medarı bas ve münaza edilmemek lazımdır ve ihtiyat etmek elzemdir ve itidal-i denmi muhafaza etmek vaciptir. Hatta sizde cüz'i bir ihtiyatsızlık buraya kadar bize tesir ediyor. Risale-i Nur bir daire değil, mütedahil daireler gibi tabakatı var. Erkanlar ve sahipler ve haslar ve naşirler ve talebeler ve taraftarlar gibi tabakatı var. Erkan dairesine liyakatı olmayan, Risale-i Nur'a muhalif cereyana taraftar olmamak şartı daire haricine atılmaz. Hasların hasiyeti bulunmayan, zıt bir mesleğe girmemek şartı ile talebe olabilir. A ile amel eden, kalben taraftar olmamak şartı ile dost olabilir. Onun için Az bir kusur ile düşman sınıfına iltihak etmemek için dışarıya atmayınız. Fakat Risale-i Nur'un erkanlarında ve sahiplerindeki esrar ve nazik tedbirlere onları teşrik etmemek gerektir. Aziz Sıddık kardeşlerim, bu iki günde iki küçük hadiseler, dört beş meseleleri tahattur ettirdi. Birincisi, Selahattin Ankara'dan yazıyor ki, tarikat aleyhinde tecavüze başlamışlar. Hem Ankara'da hem Şark'ta o meselede tevkifat varmış. Risale-i Nurşakir'leri her tarafta inayet-i Rabbaniye altında mahfuz kalıyorlar. Onların kuvvetli ihlası ve tesanütleri ve ihtiyatları o inayeti haklarında devam ettiriyor. İkincisi, bugünlerde herkes sıkıntıdan şekva ediyor. Adeta manevi havanın bozukluğundan maddi ve umumî bir sıkıntı hastalığını vermiş. Hatta bana da bir gün sirayet etti. Bizim her derdimize ilaç olan Risale-i Nur ile meşgul olanlarda, o sıkıntı hastalığı ya yok veya pek azdır. Üçüncüsü, merhum Mehmet Zühdü'nün vefatı, Risale-i Nur'un hizmeti noktasında bizi çok müteessir etti. Fakat birden, geçen sene Hafız Mehmet'in bütün müsaade edilen risalelerini, 10 gün zarfında köyündeki Risale-i Nur şakipleri tarafından yazıp ona vermek, çok merdane taahhütleri hatırıma geldi Ve anladım ki, arslanlar yatağı olan Isparta ve havalisi, Mehmet Zühtünü'n hizmetini muzaaf bir surette yapacaklar ve o boşluğu dolduracaklar. Dördüncüsü, layıkaya giren Ispartalı kardeşlerimizin mektuplarının bazılarında stadları hakkında ifrat ile tavsifat gördüm. Kendime de baktım, o vasıflardan zekatı da bana düşmüyor. Benim hakkım değil. dedim, acaba bu hakikat Perest kardeşlerim çok iyi kazaatımla beraber bu hüsnüzan ifratında hem devamlarında faydeleri nedir kalbe ihtar edildi ki onlar ve memleketleri Isparta valisi onların en büyük hüsnüzanları derecesinde hüsnüzanlarının yümnünü gördükleri için beş kazalı osman halidi ve Topal şükrü gibi ehli velayete iktidayan o noktayı nazardan ifrat etmemişler bir hakikat görmüşler fakat Nasıl keşfiyat tevile ve rüyalar tabire muhtaçtır, hususi hükümler tamim edilse, bir cihette hata görünür. Öyle de onlar, Risale-i Nur'un şahs-ı manevisinin kendilerine ve memleketlerine ettiği fâideyi, o şahs-ı manevinin mümessillerinden birisi olan üstad dedikleri bu kardeşlerine verip, o memleket hadisesini umumi bir hadise nazarıyla bakıp tamim ederek, müfritane bir Hüsnüzan suretinde göründü. Beşincisi, hatıra geldi ki, Risale-i Nur'un eczaları çoktur. Herkes muhtaç olduğu halde bütününü elde edemez. Birden, Hüccetullahil Bâligâ mecmuası, hatıra cevap olarak geldi. Evet, Risale-i Nur'dan kesretli mecmualar çıkar ki, her biri küçük fakat kuvvetli Risale-i Nur olur. Her muhtacın eline geçebilir. Bu münasebetle, 25. sözün zehillerini düşündüm. Şimdi benim yanımda 4-5 nüsha var zeyilsizdirler. Mübareklerin bu defa gönderdikleri nüshanın zeylinde Rumuzat-ı Semaniye fihristesinden noksan alınmış Sure-i İdace Enesullah ve İnna A'tayna'daki 13 elif parmak ile ve Fatiha'da 13 el ile işaretleri ve İnna Enzelna işareti gibi hemiyetli parçalar yoktur. Dünkü gün Allah-u nuru semavati ayetine dair 29. mektubu nahirinde Seyahatu Hayaliye ve Seyri Kalbi Risaleci'ni okudum ve birinci Şuada bu ayet Risale-i Nur'a işaretini teaddür ettim. Dedim bu iki nükte-i nuriyye ve Ta'rubu'ş-şemsu aynin hamiyetin hüccet nükte ve haşiyesiyle beraber mucize-i Kur'aniye zehirleri içine girse münasip olur. Siz dahi münasip görseniz yazılsın. İcazı Kur'an nüktelerine ait mühim parça bulsanız ilave edebilirsiniz. Altıncısı 80 küsur sene manevi ve bâkî bir ömrü kazandırmak sırrını taşıyan şuhuru selasenizi ve Leyle ile Gayibinizi bütün ruhumla tebrik ediyorum. İki üç gün evvel yirmi ikinci söz tasih edilirken dinledim. Gördüm ki içinde hem külli zikir hem geniş fikir hem kesretli tehlil, hem kuvvetli iman dersi, hem gafletsiz huzur, hem kutsi hikmet, hem yüksek bir ibadeti i gibi nurlar var. Bir kısım şâkirtlerin ibadet niyetiyle risaleleri ya yazmak veya okumak veya dinlemekliğin hikmetini bildim. Bârek Allah dedim, hak verdim. Bu mektuptaki 5-6 meseleyi yazarken, nur fabrikası sahibi Hafız Ali'nin mektubu ile, ihlasta ve çalışmakta, ve ince düşünmekte mümtaz Hasan Atıf'ın mektubunu aldık. Hafız Ali'nin mektubunda Risale-i Nur Şakirtlerinde sırrı ihlasın ne derece yüksek bir terk-i enaniyet ve haz-zı nefsiden teberri etmek gibi ihlasın en yüksek seciyeleri Risale-i Nur Şakirtlerinde tezahür ediyor diye bir delil oldu. Ez cümle Hafız Ali diyor ki: Hüsrev kardeşimiz kendi kalemiyle yazılan mucizatlı Kur'an'ı Fotoğrafla tabına taraftar olmaması ve demir harflerle müsaade oluncaya kadar beklemeye taraftar olması onun fevkalade ihlasına ve nefsin huzuzatından teberrisine kat'i delildir. Çünkü fotoğrafla tab edilse, onun kendi hattı olduğu için binler Kur'an nüshalarını kendi eliyle yazmış gibi âlemi İslam'ın manevi nazarında ve uhrevi sevap cihetinde büyük ve masumane ve zararsız bir makamı terk edip İhlasın sırrı için hazzını unutarak demir harflere taraftar olmuş ve gösterdiği yanlışlar düşmek sebebi ise demir harflerde üç defa taba girmek noktasında dahi o yanlışlar bulunabilir. Elhasıl Hafız Ali'nin ihlasından gelen ifadesi ve Hüstrevi Fevkalade ihlas noktasında takdir etmesi ve Hüstrev gayet büyük ve bâki bir hissesini bırakıp benim eskiden beri tekrar ettiğim bir davam ki Risale-i Nur'un hakiki şâkidleri, hizmeti i imaniyeyi her şeyin fevkinde görür, kutbiyet de verilse, ihlas için hizmetkarlığı tercih eder. Beni o davada bil fiil tasdik etmesi cihetinden, bütün kuvvetimizle bu gibi kardeşlerimizi tebrik ediyoruz. Kardeşimiz Hasan Atıf'ın mektubundan anladık ki, hakikaten tam çalışıyor. Kendi tabiriyle, Risale-i Nur'un mücahitlerinin ve efelerinin kalem yadigarlarını bize hediye olarak irsal ettiğine mukabil deriz cenab-ı hak ebeden onlardan razı olsun ve daha çok manidar yazdığı cümleler içinde bir parça ehlibidaya şiddet gördüm zaman zemin risale-i nurun müsbet mesleği ehlibidayla değil fiilen belki fikren ve zihnen dahi meşgul olmaya müsaade etmez İhtiyat her vakit lazım o halis kardeşimiz, inşallah oralarda kendi gibi çok halis şakitleri yetiştirecek. Biz buradaki duamızda, atıfla beraber oradaki bütün rüfekalarını teşrik ediyoruz. Ben bizzat onlarla muhabere etmek istiyorum. Fakat madem Isparta o vazifeyi daha mükemmel yapıyor, o vazifeyi onlara bırakıyorum. Hafız Ali'nin mektubunun ahirinde, Medrese-i Nuriye kahramanlarından, ve hüsrev sisteminde Ahmet ve kardeşi Süleyman hakkında takdiratı, bizi mesrur eyledi. Zaten o Medrese-i Nuriye şâkidleri benim nazarımda, eskiden beri bir gayi hayalim olan Medrese-tü Zehra'nın talebeleri suretinde düşünüyordum. Ve derdim, onlar bunlar oldu veya bunlar onların dümdarlarıdır.